Evet değerli kardeşlerim, Fatiha suresinin 5. ayeti i kerimesinde Rabbimiz İyyâkena'budû ve İyyâkenista'în buyuruyor. Mana olarak ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz. Değerli kardeşlerim, burada iki tane kıraat var. Hatta başka kıraatlar da var ama i̇bn Kesir iki tane kıraat almış. Eyyâke, yerine Eyyâke yani hemze üstünde böyle bir kıraat daha var. Ee, bir de hemze yerine H he kullanarak Heyyâke diye bir kıraat daha var. Bunların ikisi de e, sahih kıraatlar. Başı kıraatlar da var ama bunları e, özellikle almış. Bunlarının manasıyla ilgili e, açıklamalarda bulunmuş. Manalarının da tabi İyyâke manasıyla aynı olduğu birbirine yakın olduğu konusunda açıklamalarda bulunmuş müellifimiz. değerli kardeşlerim, yine müellifimizin satırları arasında Kur'an-ı Kerim'in özünün eee Fatiha suresi olduğu, Fatiha'nın özünün de Fatiha suresinin 5. ayeti kelimesi olduğu, yani İyyake na'budu ve İyyake nestaîn ayeti kelimesi olduğu konusunda açıklamalarını tefsirinde görüyoruz. Gerçekten bu ayet çok önemli bir ayet. Bu ayette ubudiyetin, kulluğun sadece Allah'a has olması gerektiği ifade ediliyor ve ikinci kısmında da yardım dilemenin, güç, kudret dilemenin, fayda dilemenin, muvaffakiyet dilemenin Sadece Allah'a yönelmiş olması gerektiği ifade ediliyor. Yani sadece Allah'a kulluk edilmesi gerektiği, sadece Allah'tan yardım dilenmesi gerektiği, ubudiyet hakkının sadece Allah'a ait olduğu, yardım dileme, istigase, güç-kuvvet dileme, iktidar dileme, Konusunda da sadece Allah'tan yardım istenmesi gerektiği ve gücün kudretin yegane sahibinin yüce Allah olduğu e, konusunda önemli vurgular var bu e, ayeti kerimede. Bu e, yönden baktığımızda bu ayeti kerime e, Fatiha suresinin gerçekten e, özü durumunda. Fatiha suresi de Kur'an-ı Kerim'in özü durumunda. İbni Kesir'in şöyle bir açıklaması daha var. E, diyor ki, bundan önceki dördüncü ayeti kerime'de "Maliki yahut din" diye bir ibare, bir ayeti kerime var. O din gününün sahibidir. O din gününün sahibidir. Burada e, Allahu Teala e, kendisinden bahsediyor. Ama e, Üçüncü tekil şahıs eee e, kendisinden bahsediyor. O o diyor. O din gününün sahibidir diyor. 5. ait kırıma geldiğimizde nefs e, e, cemî mütekellim dediğimiz yani e, Üçüncü 3. E, çoğul e, şahıs eee e, biz buna Cemi mütekellim diyoruz. Yani e, çok e, kişinin konuşması, çok kişiler tarafından sunulan yapı, e, konuşma veya gündeme getirilen konuşma, çok kişinin konuşması manasında cemi e, mütekellim, çok insanların konuşması manasında e, tercüme edebiliriz. Böyle bir... E, Sigatan yani gâib sigası diyoruz. Gaib sigasından e, muhatap e, sigasına veya e, cemî e, mütekellim sıf, sigasına dönüşü söz konusu olmuştur Yüce Rabbimizin diyor. Bunun hikmeti ne olsa gerek? E, acaba neden üçüncü teki şahıs kullanılırken e, ardından cemî mütekellim sigasına geçilmiştir? Bu konuda ne diyebiliriz? Ee, sorusuna cevaben diyor ki, İb-i İb Kesir çok güzel gerçekten latafeti, gerçekten dikkat çekici bir e, tefsirde bulunmuş. Diyor ki, e, kulluk Allah'a hasredildiğinde, yardım dileme Allah'a hasredildiğinde, güç ve kudret dileme, e, sığınma sadece, Allah'a hasredildiğinde kulluk gerçekleşmiş oluyor ve kişi böyle yapan kişi Allah'ın muahit, muahit bir kulu oluyor. Böyle yapan kişi şirkten beri oluyor, her türlü şirki anlayış ve inançlardan uzak kalıyor ve ardından ne yapıyor? Ardından Allah'a yaklaşmış oluyor. İşte bu samimiyetin havası Allah'a yaklaştıkça arada oluşan muhabbetin, arada oluşan samimiyetin, arada oluşan e, Rab ve kul bağının e, o güzel e, ortamında, o sıcak ortamında e, siga birden e, değişiyor. Yani aslında Allah-u Teala burada şunu söylüyor. Ey insanlar, hep birlikte Allah'a kul olduğunuzu ve hep birlikte yapacağınız kulluğu sadece Allah'a Allah'a has edeceğinizi söyleyin. Ey insanlar, hep birlikte sadece ve sadece Allah'a sığınacağınızı, sadece ve sadece ondan yardım dileyeceğinizi Faydanın sadece ve sadece ondan geleceğini e, e, bilmeniz gerektiğini bilin ve böyle söyleyin. E, yani Allahü Teala e, üçüncü tekil şahıs yani şöyle deyin diyebilirdi. Emir sigasında diyebilirdi. Üçüncü ütiklik şahıstan bahsederek işte müminler şöyle yapar. Sadece Allah'a sığınırlar. Sadece Allah'tan yardım dilerler de diyebilirdi. Ama onu demedi. Bütün resmiyeti ortadan kaldırdı. Bir, büyük bir samimiyetle bizzat kulun rolüne girerek. Bu yanlış anlaşılmasın ama e, kuluna e, adeta öğretiyor. E, kulunun rolüne girerek. E, böyle yap diyor. Cem'i mütekellim sırasıyla bunu söylemesinin de bütün insanlık ve beşeriyet alemi, ins ve cin alemi tarafından topluca, fert fert değil sadece, topluca bu anlayışın gerçekleşmesi gerektiğini, bu tevhidin gerçekleşmesi gerektiğini, ubudiyet tevhidinin gerçekleşmesi gerektiğini söylüyor. Bu e, Sığınma, istiğase, yardım dileme tevhidinin ki bu da e, aynı zamanda e, uluhiyetle ilgili e, bu tevhidin de gerçekleşmesini ama bunun, e, bu gerçekleşirken bunun hep beraber olması gerektiğini e, vurgulamak istiyor Yüce Rabbimiz. Ve kulunun ağzından böyle güzel bir yalvarışı, yakarışı. Örnek bir şekilde Fatiha suresinin 5. ayet kelimesinde kuluna bir hediye olarak takdim ediyor. Böyle de diyor, böyle dersen, böyle yaparsan işte sen o zaman başarılı olursun. İşte sen o zaman benim kulum olursun. İşte sen o zaman benim indimde razı olduğum ve sonsuza kadar cennette güzel nimetler içerisinde onurlu, Saygın bir konumda yaşatacağım kullardan olursun diyor. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in deyin diyor. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Na'budu yani iyyâke a'budu diyebilirdi. Sadece sana ibadet ederim ben manasında. Tekir şahısla ne, yani nefsi mütekellim konuşan kişi. E, şahsın da bunu da söyleyebilirdi ama bunu yapmadı. Na'budu yani cemi mütekellim e, çoğul konuşanlar sigasını kullanmak suretiyle burada e, bu kulluğun bütün beşeriyet tarafından hep beraber gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade ediyor ve burada bir şeye daha vurgu yapıyor dini konuda toplumsal sorumluluğa da dikkat çekiyor. Yani siz bunu topluca yapacaksınız. Bu sözü Rabbinize topluca vereceksiniz. Ancak içinizden bu sözü vermeyenler olursa siz o genelin ahengini, yönelişini İnancını bozan, eğilimini bozan o insanları da bu dini, toplumsal sorumluluk içerisinde onları da davet, ıslah, emir yoluyla yola getirmeniz gerekiyor işareti de burada var. Bu Cemil Sigasun'da var. Ee, diğer ayetin diğer kısmında da aynı şeyler söz konusu. Sizler topluca, topluca, içinizden fire vermeden sığınışınızı, yardım dilemenizi Allah'a hasredin. Sadece Allah'tan yardım dileyin. Çünkü gücün sahibi o. Yegane güç o. Yegane otorite o. Onun gücünün üzerinde, onun otoritesinin üzerinde başka güç ve otorite asla yok. Asla yok. Bu yardım dileme, sığınma, istigase e, olayı, Allah'ın beşer olarak yaratmış olduğu veya melek olarak yaratmış olduğu veya bilmediğimiz başka bir heyette şekilde yaratmış olduğu veya bir cin heyetinde şeklinde yaratmış olduğu varlıklara asla yönelmemelidir yönelmemelidir. Çünkü güç onda, kudret onda, iktidar onda, krallık onda, ee, bir şeyi dileme ve gerçekleştirme konusu onda, değerli kardeşlerim. Bunun haricinde başka beşerde, instecinde, canlı ve cansız bir takım varlıklarda, bildiğimiz bilmediğimiz varlıklarda güç arama, otorite arama olayı bir mümine, bir muahhit mümine asla yakışmaz, yaraşmaz. Onun tevhidine, kulluğuna aykırı bir durum gerçekleşir şayet o şekilde davranırsa. Öyleyse bu ayeti i kerimeyi bol bol anlatmamız gerekiyor. Kulluğu sadece Allah'a hasretmemiz gerekiyor. Yardım dilemeyi de sadece Allah'a hasretmemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de mesela ayet-i kerime var. وَمَنْ اَظَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Yanlış okumadıysam ayet-i kerimeyi Allah'tan gayrısına yalvarandan daha sapıtmış olan kim vardır Allah'tan gayrısına yalvaran ondan yardım isteyen ondan kurtuluş isteyen ona sığınandan daha sapık daha cahil daha bilmez aymaz kafası çalışmaz kim vardır Bu cehaletin bilmezliğin ta kendisidir en zirve noktasıdır en Cehaletin en derin noktasıdır e, diyor ayet kelimesi de Allahu Teala. E, demek ki e, Allah'tan başkasından yardım dilemek, insanın nefsine yapabileceği en büyük zulüm, insanın düşebileceği en büyük sapıklık, Allah'tan uzaklaşan insanın e, varacağı en büyük kayboluş, en büyük dalalat. O yüzden... Efendim? He tamam, tamam. Evet, e, odamızda mikrofonda ses yokmuş. E, Musa kardeşimiz arada söyledi ama e, ben e, ekran bazen kararıyor ekrana da bakmıyorum doğrusu. Demek bakmak da gerekiyor. E, Allah razı olsun hatırlattı. E, ne kadar bir zaman içerisinde ki ses kesikti bilemiyorum. Bir beş dakika var mı? Bir beş dakika varsa ben söylediklerimi yeniden tekrar etmem gerekecek. Beş dakikadır. Beş dakika oldu. Çok olmuş. Bayağı olmuş. Evet. Çünkü bayağı bir şey söylemiştik. O zaman tekrar edeceğiz bazı şeyleri. En son ne söylediğimi hatırlayan varsa ben oradan alayım. Evet. Evet. Evet. Evet kardeşlerim. Beşinci ayette kaldığımız. Evet doğru da. Ee, şahsen anlattığım ayet keribide hangi, neleri anlatıyordum ben son. Neyse. Tahminen ben bir yerden alayım. <gülüyor> Aslında önemli şeyler söylüyorduk. E, sigalardan bahsettik. E, Gayb sigasından, Cemi Mütekellim sigasına e, geçişin hikmetiyle ilgili konuşuyorduk. İbri Kesir bu konuda neler söyledi, onlarla ilgili konuşuyorduk. E, evet. Onlardan devam edelim. Biraz bazı şeyler tekrar edilmiş olacaktır ama hadi, özet olarak geçmek e, gerekebilir. Şimdi değerli kardeşlerim, bu e, ayetik kerime de iki tane unsur var, önemli unsur var. Bu unsurlardan bir tanesi ibadetin, ibadetin kolluğun sadece Allah yapılması gerektiği, diğeri de yardım dilemenin, yardım e, dileyecek olan insanın sadece Allah'tan yardım dilemesi, Allah'a sığınması bunu e, söylüyorduk. Bu iki unsurun e, tevhidin çok önemli iki unsuru olduğunu söylüyorduk. İnsanların e, Allah'a kul olma niyetiyle yola çıkan insanların e, mesela Allah'tan gayrısına sığınma Allah'tan gayrısından yardım dileme konusunda e, bir hataya düş düşerek e, başta ...vermiş oldukları sözü ihlal eden bir duruma düştüklerini söylüyorduk. Gerçekten de bugün insanların birçoğu Allah'a kulluk yapma konusunda söz veriyorlar. Allah'a kul olma aşkını, şevkini <gülüyor> dile getiriyorlar. Allah'a kul olmak için gayret sarf ediyorlar. Ancak bu ayetin ikinci bölümünde var olan Allah'tan sadece Allah'tan yardım dilenmesi, sadece ona sığınılması ve güç ve iktidar olarak sadece onun görülmesi konusunda bir gaflet göstermek suretiyle Allah'ın yaratmış olduğu beşere sığınarak, Allah'ın yaratmış olduğu beşerden herhangi birine sığınarak, onlardan yardım isteyerek, onların da güç, kuvvet, irade sahibi tasarruf sahibi varlıklar olduğunu düşünerek burada vermiş olduğu sözden vazgeçiyor. Bu e, sözden vazgeçerek aslında ayetin birinci kısmında vermiş olduğu kulluk sözünü de ihlal etmiş oluyor, bozmuş oluyor, onu ortadan kaldırmış oluyor. Halbuki gerek Allah'a kulluk ibadet manasında gerekse Allah'a yalvarma birbirini tamamlıyor, birbirinin içerisinde olan ve birbirinden ayrılmaz iki tevhidi özellik, unsur olarak önümüzde duruyor. İbadet konusuna baktığımızda, kulluk konusuna baktığımızda yardım dileme konusu kulluğun içerisinde zaten. Eğer bir insan Allah, namaz, Allah için namaz kılarken... Ee, işte namaz ardında bir sıkıntısını dile getirirken e, dese ki ya işte şeyhim benim şu sıkıntım var onu gider dese e, o şeyde ta uzaklarda olsa veya yakında olsa fark etmez. E, onun yapamayacağı bir şey çünkü o yani kalpteki sıkıntıyı gidermek veya e, insana e, feyiz vermek, iman vermek... E, e, insana huzur ve mutluluk vermek vesaire vesaire nimet vermek bu beşerin elinde olan bir şey değil ama bir insan beşerin elinde böyle bir şey var gibi düşünmek suretiyle böyle bir şey yapmış olsa e, kulluğunu bozmuş olur çünkü kulluk gerçekten yani sığınma, yardım dileme olayı kulluğun çok önemli bir bölümünü işgal ediyor. O yüzden mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem -dua, ibadet, dua ibadetin e, e, özüdür diyor. Dua ibadetin özüdür. Dua ibadetin özü ise dua kulluğun da özüdür. Dua yalvarma yakarma kulluğun özü ise bir insan Allah'tan gayrısından yardım dilerse kulluğunun özünde çok büyük bir e, hastalık meydana gelmiş demektir. Çok büyük bir şirk meydana gelmiş demektir. Ve e, tevhidini bozmuş, e, vermiş olduğu sözü ihlal etmiş demektir değerli kardeşlerim. Öyleyse e, biraz önce konuşalım. E, de dile getirmiş olduğumuz gibi belki o anda e, mikrofon düşmüştü. E, bu e, cemi mütekellim sigasında Allahu Teala'nın gerek e, na'budu kullanarak yani iyyâke na'budu sadece sana, sana kulluk ederiz, sadece sana ibadet ederiz, ve iyyâke nesta'in sadece senden yardım dileriz manasında cemi mütekellim sigasını kullanması tevhidin bütün beşeriyet tarafından yaşanması gerektiği Konusuna e, işaret içindir aynı zamanda. Topluca Allah'a yönelin, topluca Allah'a sığının, topluca Allah'a ibadet edin konusuna bir gönderme vardır, bir işaret vardır değerli kardeşlerim. E, ve yine burada biraz önce söylemiştim, tekrar söylüyorum. Burada yine... E, Allah'a yönelen, Allah'a ibadet eden kulluğu, Allah'a hasreden, yardım e, dilemeyi Allah'a hasreden insanların e, toplumsal bir sorumluluk içerisinde aralarından bu e, ilkelere e, yan, e, ters davranan veya bu ilkeler konusunda hata eden insanları da ıslah etmek, tamir etmek, onlar hakkında emir bin maruf yapmak. Yine herhalde bir sıkıntı var. Alo? Yani düştü düştüm yine. Ekran kararmadı aslında ama yani karardığı zaman düşüyor mu aslında bilmiyorum. Ee, evet gördüm. Ee, şimdi aslında şimdi düştü yani. Ben biraz önce vardı ama. Ee, ya yani görüntüde görünüyor. Peki. Ne yapalım? Ee, Böyle biraz daha edelim mi yoksa ekran karardığı için mi oluyor bu? Tamam. Tamam, tamam inşallah. O kayıtlar maalesef devam ediyor. <gülüyor> onları sileriz, sileriz onları inşallah. Peki, teşekkür ederim. Sağ ol. Tamam inşallah. Ha, tamam, tamam. Evet, bugün maalesef bu mikrofon sürekli düşüyor ee, maalesef. Ama bu sefer erken yakaladık herhalde. Musa kardeşim hemen aradı. Şimdi e, ben Musa kardeşimizden uzaktan yardım isteyeceğim bu konuda. Aynı zamanda konuşmaya devam edeceğiz. O da bir sıkıntı olur mu bilmiyorum uzaktan yardım alırken yayında bir sıkıntı olur mu acaba? Evet mikrofon değil ses gidiyor diyor gidiyor diyor kardeşimiz acaba neden Aslında hemen buradasın uyarılarınıza baksam iyi olur aslında hemen bu, bu odalarda bu oluyor olan şey yani mikrofon düşmesi galiba olan bir şey oluyor bunlar, sık, sık rastlanan şeyler Umarım daha olmaz inşallah. Şimdi kardeşimize ben bir şifre vereyim, uzaktan bilgisayarımıza müdahale etsin inşallah. Evet. Evet ben buradan Musa kardeşimize yazıyorum. Evet değerli kardeşlerim siz de kusura kalmıyorsunuz inşallah e, devam edeceğiz hemen e, fazla e, ara vermeyeceğiz ardından zaten uz uzadı biraz belki sonu gelmeyecek e, inşallah belki başka zamana da e, aktaracağız bazı ayetleri. Evet, ben verdim inşallah. Bir sıkıntı olursa uzaktan müdahalede herhalde onda daha sonra ve da buradan bu şekilde bugün dersimizi yapmaya çalışırız. Şu anda sıkıntı yok herhalde. Musa kardeşimiz evet kontrolü aldı. Şimdi görüldüğü gibi herhangi bir sıkıntı görünmüyor yayında sanıyorum ses geliyor. Evet. Allah razı olsun değerli kardeşlerim. Hakkınızı helal edin. Bu tür şeyler oluyor maalesef. <gülüyor> Şimdi e, bu ayet-i kerimeyle ilgili e, çok şey söylenebilir. Gerçekten e, bu ayet-i kerime bizim şiarımız olmalı. Çünkü tevhidin bütün esrarı burada. Kulluk manasında tevhid sığınma manasında tevhid e, burada ve Allahu Teala e, kulunun ağzından kulun nasıl olması gerektiğini ve nasıl e, Allah'a yalvarması gerektiğini burada bize işaret ediyor. Burada bir de yalvarış var. İyyâke ne'abudu ve iyâke nesta'in bir üst Allahu Teala e, bu Cemil Mütekeldir sigasında bunu söylerken aynı zamanda e, ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz sözünde aslında bir yerde bu bir gayrettir ya Rabbi ama bu gayretimizi belki biz olgunlaştıramayız. Belki bu gayretimizde biz çok e, başarılı olamayabiliriz. Sen düştüğümüz yerde bizi kaldır sen bize Yardım et şeytanın hilelerine karşı sen bize yardım et manası da gizli olduğunu düşünüyorum. E, bu ayetin birinci kısmında şirkten beri olmak vardır diyor i̇bn Kesir. İkinci kısmında ise e, gücün, kudretin sadece Allah'ta olduğuna işaret vardır ve e, beşerden... E, kesinlikle hiçbirinde hiçbir beşerde böyle bir gücün e, e, kuvvetin olmayacağı işaret olunmuştur diyor. Şimdi başka ayet-i kerimelerden de destek e, vererek bu ayeti tefsir etmeye çalışmış müellifimiz. Mesela şu ayet-i kerimeyi söylüyor. Fa'buthu ve tevekkal alayhi ve ma rabbuk bi gafil 'amma ona kulluk et. Ona tevekkül et. Senin Rabbin onların yaptıklarından asla gaflette değildir. Manasında bir ayet-i kerime. Yine diğer bir ayet-i kerime. قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ أَمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا De ki, o Rahman ki biz ona iman ettik. Ve biz ona tevekkül ettik. Diğer ayet kelimede, başka bir ayet kelimede Rabbul Meshriq ve'l Maghrib la ilahe illa hu. O doğunun ve batının Rabbidir. Al ondan başka ilah yoktur. Fettahidhu vekila onu kendine vekil kıl. Manalarında ayetleri serdederek bu ayeti İbn Kesir tefsir etmiştir. Ayeti ayetlerle tefsir etmeye çalışmıştır değerli kardeşlerim. Bu ayeti kelimelerin benzerlerinde özellikle ülkemizde bazı müellifler, bazı müfessirler, bazı maalciler bu dea kelimesinin geçtiği yerlere e, abede yani dea, dea,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 Bu insanların kulluğuna baktığımızda, seyri sülukuna baktığımızda, dini yaşamlarına baktığımızda, dini tevhidi durumlarına baktığımızda, bu insanların kendi meşayihlerinden, kendi şeyhlerinden, kendi kutsal gördükleri, büyük azim gördükleri, olağanüstü ve insanüstü bir takım sıfatlarla muttasıf gördükleri,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 bu ayetten ibret almalarını da engellemiş olmaktadırlar ve bu konuda böyle bir gayretin içerisine girmektedirler. Sapıklıklarını, yanlışlarını haklı görmek için maalesef ayeti kelimelerin manalarını bilere bile değiştirmişlerdir. Ve biz sorduğumuzda neden böyle yapıyorsunuz? Neden?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 Saklamak, görmemek, insanlardan uzaklaştırmak için ayet-i kerimelerle adeta oynuyorlar. Burada dikkat edelim. Bakın, yani isterseniz elinizde mal varsa bakabilirsiniz. Ee, nerede dea geçiyorsa bakıyorsunuz orada abede olarak onu e, değiştirmişler. Maalesef burada büyük bir cinayet bir tefsir cinayeti, bir maal cinayeti işlemişler değerli kardeşlerim. Evet. Ee, Seste bir problem yok sanıyorum. Değil mi arkadaşlar? Orada mikrofon görünüyor ama umarım bir problem yoktur. Evet. Allah razı olsun. Peki. Eee Bizler değerli dostlarım, değerli kardeşlerim, değerli mümin kardeşlerim, bu konudaki cinayete ben dikkat çektim. Lütfen sizler de etrafınızda bu konulara dikkat edelim lütfen. Bir kardeşimiz arıyor ama maalesef. Ona bir cevap verip hemen kapatacağım arkadaşım. Adem Hocam, alo. Kapattı kendi zaten. Tamam. Ee, devam edelim. Ee, biraz daha devam edelim. Çok Aslında 20 dakika falan diyecektim bayağı baya oldu galiba. Şimdi bakıyorum elimizdeki MP3 37 dakika diyor. Ee, peki bu ayet-i ile birkaç şey daha söyleyelim inşallah. Ardından bitirelim. Değerli kardeşlerim, şurada Fatiha suresinin geneliyle ilgili bir hadis-i şerif var. Bunu sizler duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur ama burada tekrar etmekte fayda var. Bu hadis-i şerif şöyle, La salata limen lem yekra bi fatihatil kitab Fatiha'yı okumayanın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 An' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hurayra'nın peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Yekulu Allahu Taala Allah der ki: "Qasamtus salate beyni ve beyni abdi nusfeyn. Ben namazı kulumla kendi aramda ikiye ayırdım.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 Eğer kul peygamberimiz Allahu Teala'dan aktarmaya devam ediyor. Kul şöyle dediğinde Elhamdülillahi rabbil âlemin. Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir dediğinde, Allahu hamedeni abdi, Allah der ki: "Kulum bana hamd etti." O, "İza kâl errahmaner rahîm" kul errahmaner rahîm dediğinde Kâl Allahu esna âliyâ abdi Allah der ki, kulum bana övgü yadırdı. Fâeza Kâlâ maliki yomiddîn kul maliki yomiddîn ayetin okudunda Kâl Allahu Allah der ki, mecdeni abdi kulun beni yücelti. Ve eza Kâlâ iya canâ abdu ve iya canâ ista'în iya canâ abdu ve iya canâ ista'în ayetin kul. "Kâl hada beyni ve beyna âbdi, ve le Bu beyni ile kulum arasındadır. Kulumun ne dile varsa o ona verilecektir. o ıda kâl ihdin sıratı müstakim, sıratı lâtîn. Ânâmta âlehim, âir alâzûb ilelehim ve Bu ayet kelimi okuduğunda, kâl hada le bu kuluma verilecektir. Yani çünkü bunlar yalvarmadır. Bu dua, bunlar yakarıştır, duadır. E, ben kulumun bu duasını kabul ettim, kabul ediyorum manasında e, bir e, ibare geçiyor hadis-i şerifte. Böyle "Abdi ma buyuruyor. Ve bu hadis-i şerif e, tabii ki çok önemli Fatiha Suresi'nin fazlını anlatan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 Dileklerimizde, hedeflerimizde, maksatlarımızda e, kastımız senin rızandır, senin birlenmendir, senin e, tevhidindir, senin başkasının değil, diyor i̇bn Abbas bu şekilde e, söylüyor değerli kardeşlerim. Yine İyâk-ı Nablu ve i̇yâk ayetiyle ilgili i̇bn Kesir'in e, açıklamaları e, devam ediyor. Ancak e, tabii ki biz burada noktalandıralım. İnşallah gelecek dersimizde e, diğer e, bölümleri de bir bakarız. Ondan sonra e, Bakara suresinin ilk ayetlerine de inşallah girmiş oluruz. E, Allah hepinizden razı olsun. Bir takım aksaklıklar oldu, telefonlar geldi, e, işte mikrofonumuz düştü vesaire. E, bütün sıkıntılar e, işte. Faktifak sıkıntılar oldu. Bunlar da bu işin e, cilvesi. Canlı yayın kazası diyorlar herhalde bunlar şimdi bu yayıncılar. Bunlar canlı yayın kazası oluyor. Bunlar aslında e, daha iyi, daha güzel sunumlar e, olmalıdır. Siz onlara da layıksınız. İnşallah onlar da olur. <gülüyor> Değerli kardeşlerim. E, 6.43 dakikadır beraberiz. E, Allah Okuduklarımızla, bildiklerimizle amel etmeyi ve amellerimizde ihlaslı olmayı bizlere nasip eylesin. Her türlü şikten, her türlü daraletten bizleri ve ümmeti ümmeti Muhammed'i uzak eylesin. Allah bizden razı olsun. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain.